ala habibi gazay dil halbi kullihimi Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain terghi bu dersimizde kaldığımız hadis-i şeriften devam ediyoruz inşallah ve'a nebi eyyubel ensariyi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 Kur'an'dan ayrılmıyorsun işte. O hadise uyduğun zaman Kur'an'a sarıldın. Niçin? Rasulüm yasak ettiğini bırakın dedi ya, o ayetle amel etmiş oldun. İcma'nın hak olduğuna delil vardır. İmam Şafir Adın Allah'ın 200 kere Kur'an'ı hatmetti bunun delilini bulmak için. 200. de buldu bunu. İstahidüle ve mey yunşakıkı rasule min ba'di mâ tebeyyene ve ettebiyen ghayra sebe'ilil mü'mini. Her kim kendisine hidayet, doğru yol, aşikar olduktan sonra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 siz delil bir şey bilmiyorsanız, tefsir, hadis bilmiyorsanız, fıkıh bilmiyorsanız, zikir eline sorun. Yani ne demek? ilime eline sorun demek. ya orada da bizi Mevla havale ediyor. Hiç Mevla buyurmuyor ki bir ayette Kur'an'a bakın ne anlıyorsanız öyle yapın. Hep <gülüyor> fes'elu sorun ve <gülüyor> lev havale edin, havale etseler fe bir <gülüyor> şey bir işte çekişmeye girerseniz, ihtilafa düşerseniz, ile <gülüyor> Allah ve resûl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 O zaman ne oluyor? karışı geliyor. Bu benim adamım. Hadi bakalım. Ahirette onlara bir şey sorulmaz. Ve <gülüyor> men kim Kur'an'ı terk ederse ev <gülüyor> yahut Kur'an'da yüz çevirirse zuhha atılır. Zıtça var ama herhalde zuhha da e, zabıt bakımından daha şey geliyor ha. E, atılır fi <gülüyor> kafa'u ensesinin ensesi üzerinde e, arkadan doğru demek istiyor. Yani